Seviyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba nasılsınız? İyi, bütün her şey rağmen iyi. Sen? Bütün her şey rağmen evet. Bizde Karamürsel Lastikçi Türkiye'nin başındaki felaketler eksik olmuyor galiba bize eşlik ederek. Evet ama tümüyle baş edecek güce ve demokratikleşme ruhuna da sahibiz. Öyle düşünüyorum. Evet kesinlikle. Tabii bu tür felaketler Van'daki deprem gibi aslında her yerde olabiliyor. E Türkiye'nin neredeyse %70'i deprem kuşağında. Bunu devletin kendi raporları ortaya koyuyor. E böyle olunca zaten aslında bunlar bizim hayatımızın bir parçası ve bir, bir hayat aslında biçime haline gelmesi lazım depremle yaşamanın. Bunlar hiç hoş gözükmüyor gelmiyor kulağa ama e şimdi e, hani uzun süre Macaristan'da yaşayınca mesela Macaristan'ın deprem tehlikesi yok. Ama e, sürekli fırtınalar, e, seller dümdüz bir ülke olduğu için ve birçok başka felaketle mücadele etmesi gerekiyor aşırı faal. <gülüyor> ...ırkçılık gibi... ...mesin ayrı bir konu... Ee, ...ya onun için muhakkak bir... ...hani doğal iş kısmında... işin bir şeyler oluyor her yerde... Evet. ...keza işte... ...Amerika'nın sürekli bu kasırgalarla... ...mücadele etmesi vesaire gibi... ...fakat işte ona... ...verdiğiniz tepkiler ve hazırlıklılığınız... ...tabii ki olay... ...işte de Türkiye'de tabii ki bir kez daha görüyoruz ki... ...hazırlık... ...söz konusu değil olmadığı gibi üstünü örtmek gibi bir sürekli bir aynı teraniyi görmek insanın içini bulandıracak kadar da artık ağır geliyor. Çünkü her seferinde her depremden sonra işte gene beton olmamış. Tan oralın olar üstü bir güzellikte bir karikatürü vardı. Tarıkta yayınlandı. <gülüyor> gördün mü bilmiyorum. Yani betonlaşmadan şikayet ediyorduk ama burada beton filan yok diyor. Beton. Hakikaten beton evet, kullanıldı. Görmedim. Evet, güzel, hakikaten çok zekiçe. Hani bu bu ortamda karamazlıkla insanı hem gülmüştü hem de tam da işi taşı gediğine koyacak bir şey. Evet, evet. Yani beton yok ya, çok doğru. Ya şimdi hani benim depremle ilgili hani beton şimdi yapılaşma kısmı tabi çok ciddi bir kısmı ama onun dışında benim depremle ilgili dinlediğim en önemli yorumlardan bir tanesi. Türkiye'de işte birçok üniversitenin bölümü var aslında bu işle uğraşabilecek. Evet. O bilimsel olarak bu işe yoğunlaşması lazım. Fakat buna rağmen bunlara ödenek ayrılmıyor ve dolayısıyla işte Kuzey Doğu Kuzey Anadolu Fay Hattı veya Doğu Anadolu Fay Hattı hakkında çok az bildiğimiz hatlar olarak niteleniyor. Bunu tabi bütün halkımız gibi ben de bir deprem uzmanı olduğum için söylemiyorum da elbette yani bunu hani güvendiğim bilim adamları böyle diyorsa bir bildikleri vardır herhalde. Evet. Keza beni diğer etkileyen bir nokta şu oldu. Mesela bu fayatın araştırılması için TÜBİTAK'a bir proje verildiğinden bahsetti itiden Naci Görür. Ve bu işte yani hani laf arasında işte televizyonda konuşan bu projenin reddedildiğinden bahset. Hani neden reddedilmiştir vesaire bilemiyorum ama bir kaç hafta önce daha bir takım bir sunumuna katılmıştım ben. Ve proje yani destek sağ paralarının kaynaklarının çok yüksek olduğu ve destek sağlayacak proje bulmakta güçlük çektiklerinden bahsetmişti. Yani hani lütfen başvurun gibi. Şimdi burada TÜİTAK'ın suçu değil, proje yeterli olmayabilir bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Yani o yüzden yorum yaparken sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer proje yeterli değilse yapılmıyorsa muhakkak bunun TÜİTAK olmasının başka şeylerin e, yerlerin aracı oluyor olması lazım Türkiye'de. Artık yani bu e, bir şekilde araştırılıyor olması lazım bunların. Evet. Ki e, hani tamam deprem öngörülebilir bir şey değil ama en azından bilgi edinilsin. Nasıl bir şey olabilir, ne olabilir vesaire falan bu kadar da çaresiz değil. Bir, bir deprem ayrıca e, zamanı açısından öngörülebilir değil. Yoksa yapacağı tahribatı önlemek açısından son derece öngörülebilir hale getirilebiliyor. İşte bu sözünü ettiğin araştırmalarla yani sağlam bir binayla e, tamamen ve zemini de doğruysa bir... Ölüme ve yaralanmaya falan yol açmadığı da net olarak bilimsel olarak kanıtlanmış durumda çeşitli raporlarla. Yani biz da, 12 seneden beri e, bu konuda programlar yapıyoruz o korkmuş deprem deneyiminden kalkarak yola ve hep e, tartışılan çeşitli bu konuda uzman olan e, insanlarla bu net olarak ortaya kondu Fakat bu zihniyeti değiştirme, değiştirilmediği sürece yapılacak ya bir şey yapılmıyor yani evet. maliye bakanının mesela açıklamalarını gördün mü bilmiyorum hı hı. E, tam da işte senin biraz önce söylediğini e, maalesef doğrular nitelikte yani bizde maliye ilkelerinde işte bir şey için ayrılan tahsis ilkesi midir nedir hatırlamıyorum şimdi biz okutmuşlardı evet, evet. E, yani deprem vergileri illa deprem harcanacak diye bir şey yoktur diyor. Evet, muhakkak devletin o konuda bir şeyi vardır yani kendine yontacak i̇şte, bir taraftan do de devletin vardır yani evet, sağlık. ama şey yok dediğin gibi bu araştırmaların herhangi birinin yapıldığına buraya tahsis edildiğine dair hiçbir açıklama yapmamış. dolayısıyla demagojik bir açıklama yapıyor bakan. Peki, muhakkak yani şimdi modernleşme deyince modernleşme gerçi çok çiğnenmiş ve biraz da sevimsiz bir kavram kendi içinde bir ayrımcılık ama bakış açısı bakın Ama şöyle bir şey var yani eğer modernleşme, modernleşme Türkiye falan filan böyle hani bir vizyonu vardıysa da veyahut da şimdi büyük ülke olarak kendini böyle konumlandırıyorsa dünyada, böbürleniyorsa bundan, bölge gücü olmaktan, şundan bundan. Yani o zaman yazımda da bahsettiğim çılgın proje olarak dünyanın deprem konusunda en mesela ciddi araştırma yapan ülkesi haline gelsin bu hedeflensin olur olmaz Aa, ama en azından bu kadar bir çare kalınmasın veya da depreme dayanıklı yapılar konusunda mühendislik fakülteleri buna yönelsin ee, ya bir, bu bunun yapılabilecek birçok çılgın proje var ama bütün 19. yüzyıldan beri zaten Türkiye'nin ve birçok aslında e, hani batılılaşmaya tırnak içinde çalışan ülkenin modernleşmeye çalışan ülkenin diyelim e, şeyi bu e, bir türlü kurtulamadığı e, ruh ikilemi böyle şey yaşadığı ruhsal deprem aslında bu bir türlü evet. evet bu çok önemli bir nokta bence de senin temas ettiğin şey şöyle çünkü yani İstanbul kanal İstanbul projesi işte çılgın proje Onun Marmara Marmarayla bilmem Karadeniz'i evet, birleştirme şey. projesi iki İstanbul <gülüyor> iki bilmem iki İzmir daha yaparak. Yani bir müteahhit cenneti halinde düşünmek ama aynı evet. zamanda bir müteahhit cehennemi halinde olduğunu gösteren de evet. ta kendisi işte bu Van'daki durumunda yani çok şey yani net olarak görünüyor. Şimdi tekrar Kesinlikle. Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden İstanbul'un kurtuluşu imkansız değil diye konuşmalar yapıyor mesela. E şimdi tabii yani, onu, yani o konuyu aslında hiçbirimiz... Böyle varlığını inkar ederek hani sanki oğul yokmuş gibi bir yapma tandansı oluyor. Ama yani tabii ki o büyük bir soru işareti olarak önümüzde duruyor İstanbul'da hep. Ve o hani bir zamanı belli her şeyi belli vesaire falan filan. Evet. Yani tabii ki de bir, bir, bir, bir o belki olmaz falan gibi bir mantıkla buna yaklaşmak mümkün değil. Yani %1'lik bir ihtimal olsaydı. Tamam. E, tamam yani dediğim şu. O zaman dahi böyle bir şey göz önüne alınmalıydı ama %60'lara varan ihtimallerden bahsediliyor. E şimdi e, böyle olunca Peki de, yani e, şey de mesela işte yani 1.200.000 riskli bina olduğunu söylemiş. Yani 9.500 binadan 7.300'ü çürük diyor. Bunu yeni fark ediyormuş gibi kaç yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve hükümet de 9 yıldır iktidarını sürdürüyor ve daha 3 yıl 4 yıl daha devam edecek. Yani bu, bu tamamen, hani başka bir iktidar gelse çok mu farklı olacak? İşte soru bu. Bir yandan işte ne bu ya işte, deminki batılılaşmaktan modernleşmekten bahsederken tekrar söylüyorum bu kavramları çok tedirgin olarak kullanıyorum. Bir devamlı şey var. Yani o ikilen bahsettim ne yapalım kültürümüzü koruyalım bir yandan işte kendimiz değişerek ne yapalım farklaşarak aynı zamanda özümüzü koruyalım her neyse o, öz gibi sorunlar ortada. Ve hep Türkiye'nin ve işte pek çok aslında gelişen ülkenin hep kozmetik bir modernleşme, kozmetik bir sadece şirkçi olarak bir takım eşyaları bir takım şeyde aletleri kullanınca veyahut da zenginleşince modernleşmiş olmuyorsunuz. Ee, buradaki sıkıntı e, mesela işte Çin'de de geçenlerde bir olay oldu. Bir bebek ezildi yolda ve e, bebek araba ile ezildikten sonra e, saatlerce yolda e, öyle şey vaziyette kaldı. E, yani şimdi bu hikayenin tabii annesi babası nerede dersiniz o nerede bu nerede ama olay o değil yani çocuk yani yeni yürümeye başlamış bir bebek ortada dolaşırken işte bir araba çarpıyor ve ondan sonra o araba geliyor çarpıyor bu araba geliyor çarpıyor. Yoldan hiç şöyle bir bakıp geçiyorlar ve saatler sonra sonunda biri duruyor ve bebeği alıp işte hastaneye götürüyor vesaire falan filan. Şimdi burada yani Çin'de gerçekten burala ciddi bir hani e, duygusal depreme yol açtı deniyordu BBC'nin haberinde. Çünkü biz nereye gidiyoruz? Hani zenginleşiyoruz, modernleşiyoruz ama değerlerimiz nerede? Gibi. Şimdi o değerler aslında evrensel olarak bakıldığında insan hakları değerleri olarak düşünülebilir. Hani Batı'nın değerleri veya da işte Batı farklı gibi 19. yüzyıldan beri onlar başkalar halinde ee, bakış açısının Gereği yok aslında hepimiz için Geçerli olması gereken şeyler Ve işte bu insan hakları e, Çok mütem şeyler değil işte bu yaşam hakkı da e, iyi bir binada Barınma e, ve kafasına işte depremde çökmeyecek bir binada Oturma hakkı da bir hak aslında Bundan ileri götürürseniz Uzatırsanız bu hakları e, Barınma hakkıydı Vesaire falan filan Onun için Biraz o pencereden düşünmek lazım ama deprem sonrasında yaşananlar da aslında insan hayatının çok da değerli olmadığını, her şeyin güç, egemenlik üzerine kurulduğunu gösteriyor. Bu BDP ile AKP'nin arasında yaşanan çekişme, daha doğrusu özellikle AKP'nin e, iktidar partisi olarak bence burada sorumluluk ona düşüyor ve e, benim Van'dan da aldığım duyumlar AKP'nin bu konuda biraz... Daha adeta kan davası güder şekilde biz onlarla işbirliği yapmayız. Evet. B ee, van... noktasından. Cani yazında da bahsetmiştin yani bağlılık e, <gülüyor> daha en baştan malum belediyeler diye adlandırılan işte BDP'li bel belediyeler al. O benim yorumum onlar ne diyor bilmiyorum ee, artık evet. yani kendi aralarında. Ama ma ma malum belediyeler de. lafını kullandı tabi başbakan da yani. Evet evet. evet. E o kanalla gelen yardımları da sakıncalı görüp engellemeye çalıştığı belirtiliyor diye de bir şey yazmıştın yani valiliğin ku kurduğu kriz masası bir yanda BDP'lilerinki öte yanda bu da e, im imkansız kılıyor herhalde paralel kainatlarla paralel yani, evlenme... ne, neyse o panik anında insanların zaten hani, çok acil şekilde ihtiyaçlarına e, bakılıyor olması gereken anda herhalde e, her saniyenin önemi var e, böyle bir durumda muhakkak ciddi bir koordinasyonsuzluk getiriyor e, Şimdi aslında bu valilik belediye ikilemi tabii ki sadece Van'a özgü değil bu normal hayatta, gündelik hayatta zaten sürekli e, yaşanan bir şey. Sadece Van'da da değil, Diyarbakır'da, Hatsafa'da işte orada burada bütün bölge aslında BDP'li belediyelerin olduğu yerde. Hani bir devlet kurumları ve e, belediyeler, yerel yönetim e, ikiliği, e, zutluğu her zaman oluyor. Günlük hayatı pek çok açıdan yansıyor bu. E, ve tabi iş böyle olunca... E, yani, tabii ki valinin kurduğu kriz ne o zaman e, Van'ın belediye başkanı gelmiyor. Çünkü onun kendi kriz masası var zaten e, gibi bir durum. O, o yüzden şimdi hani bunu şikayet ediyor olmak aslında e, çok dürüst bir tavır değil. Çünkü altında verilmeyen bir bilgi daha var. Evet. E, biz günler sonra bunu konuşmaya başladık e, Türkiye kamuoyunda. Halbuki ilk günden itibaren böyle bir durum söz konusuydu. Evet, çok Şimdi. ciddi bir ayrımcılık da çeşitli yerlerde yapılıyor. Yani benim dikkatimi gene senin dünkü yazında çeken bir şey vardı. O çok ağır geldi yani kaldırması zor geldi bana. Yani PTT'den Van'a yollanan yardım kolilerinin üzerinde bayraklar ve taşlar mı? Taş ne de ne demek o? Olmuş. Taş atan e, çocuklara atan tabii ya da işte genelde işte taş atılıyor ya devlet evet. görevlilerine bunu atan. Bunu, bunu özellikle hani e, hem ben doğru attım hem oradaki ben biz, bizzat Van'a gitmedim ama Van'daki e, e, tanıdığım insanlardan ve güvendiğim kaynaklardan bunu özellikle doğrulatarak yazdım. hani Çünkü bir dolu şeyde e, çarpıtılıyor evet, vesaire tabii. falan filan Bilmiyorum. bu öyle bir şey değil. E, bu olan bir şey. E tabii diyeceksiniz. ...binlerce koli gidiyor... ...diyebilirsiniz yani... E, 26 altı tanesinde böyle bir şey oluyorsa... ...bunu Türkiye'ye mal edebiliriz. Hayır ama... ...işte gene televizyondan... E, ...ciddi bir takım söylemler... E, ...dile getirildi vesaire... ...bunlar şu an marjinal... ...ama daha ne kadar marjinal kalacak? Ve zaten marjinal... Bunu bir sorgulamak lazım... Evet, ve ama ...türkiye'de var bununla yüzleşelim... Evet, ...ve marjinal muamelesi de yapmamak gerekiyor... ...bence de yani bu... Evet. Bir kişi bile olsa buna katıyan yani tolere edilmemesi evet. gerekir. Evet de yani şimdi şeyi görüyoruz işte Avusturya'da e, Haydar seçildiğinde e, ilk yani ciddi oy aldığında bu konuda bir hassasiyet vardı. 90'larda, 99'da. Ee, şimdi e, ama böyle bir şey yok. Avusturya'nın artık e, Özgürlükler Partisi e, ikinci partisi konumunda. Bu kabul görüyor. Yani e, artık bir hayatın gerçeği aşırı sağ orada. Bu nasıl oldu? Biraz bunları düşünmek lazım Türkiye için. Ama Türkiye tabii işin çok başında daha ayrımcılık ne demek? Bunlar ta, ta, televizyonda tartışıldığında tamamen... Saçma sapan fikirler gündeme getiriliyor. Yani biraz bunların toplumda hassasiyetinin oluyor olması lazım. Hani biz bir sevgi yumayırız. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç ayrımcılık yoktur Türkiye'de. Sürekli bu ha hamasi düşünceler dile getiriliyor. Politikacılar tarafından özellikle AKP vesaire başta olmak üzere. Yani e, devamlı bu deniyor. Yani bu toplumun sağduyusu bilmem ne. E hakikaten şimdiye kadar toplumun bir sağduyusu vardı. Gelenekler deyin, kültür deyin bilmem ne deyin. Ne derseniz deyin ee, ama e, şimdiye kadar mesela yakınlarını e, saldırılarda, çatışmalarda kaybedenler her taraftan bir iktidar sergiliyor şimdiye kadar. Onlar barış olsun artık mesela Kürt meselesine yönelik olarak diyelim. E, şey olsun yani artık insanlar ölmesin söylemini dile getiriyorlardı. Fakat e, getiriyorlar. Ama ya bu daha nereye kadar devam edebilir? Yani bu e, şeye ne, ne kadar güvenmek lazım? Şimdi bu yardımlar mesela bu kadar yapıldıktan sonra yani en azından böyle bir imajımız var kendi kafamızda. işte televizyonda 14 kanal birden aynı programa kilitlendi. İşte bütün artistler diyelim çıkıtlar falan. Şimdi e, oraya baktığımızda bunun ibrenin tersine dönmesi çok kolay. Mesela bundan sonra olabilecek yaşanabilecek çatışmalarda, bundan sonra olabilecek büyük olaylarda bakın biz size bu kadar yardım ettik ve siz ondan sonra bunu yapıyorsunuz gibi bir psikolojinin duyması da çok doğması çok normal. Yani ben e, bu aralar diğer şehirlere gitmedim ama Ankara'da çünkü o bayrakların e, gölgesi hala sürüyor. Ve e, bir hafta önce çok farklı bir psikoloji vardı Türkiye'nin geneline baktığımızda. Yani akan haberlerin bir kısmı bile doğruysa o askerlik şubesine kendini atanlar, işte Kayseri'de illa silah isteyenler. Bunlar çok düşündürücü şeyler. Hani bize silah altına alın, bize silah verin diyenler. Yani belki ben Batı, Batı diyorum Orta ve Doğu Avrupa deneyimini yaşamış olarak son yıllarda bu konuda özellikle biraz hani tüylerim diken diken oluyor çünkü bu basit bir halk tepkisi falan filan işte normaldir diye bakılırsa gideceği nokta hoş olmayabilir gerçekten şimdi bu aslında deprem de tam Kürt meselesinin e, örtüşen bir deprem haline geldi şimdi illa Van sadece Kürtlerin yaşadığı bir yer değil ama kafamızda o kadar aslında açığa çıktı ki bütün Kürt sorununa yönelik olarak endişeler kaygılar Kırgınlıklar, e, nefret söylemleri falan filan ve e, öte yanda da biz iyiyiz aslında ç, e, iyi gösterme çabası. E, bu depremin o, o, bütün yardımdan tutun aslında bütün yorumlara kadar konu Kürt meselesiyle bir hale geldi. Herhangi bir deprem meselesi olmadı yani. Bunu, bu da bize birazcık düşünme bence e, düşündürse iyi olur. E, yani bir bir yandan... İşte bir takım haberler çıkıyor işte Kuzey Irak'a tanklar girdi çıktı bilmem ne oldu Bunların da işte hani bazı komplo teorilerinden sürekli yakınan yazarlar şey dediler Yani bunu iyi saatte olsunlar yayıyor gene işte provokasyon bilmem ne falan Ama yani bunların konuşulabiliyor dahi olması Bizim hani yalan haber olsa bile inanabileceğimiz şeyler olması gayet Çünkü yazıda şeyden de bahsetmiştim işte askeri konvoylar geçiyor falan... ...insanlar yardım geliyor sanıyorlar... Evet, ...hanlar yunak yapıyor. O en ağır noktada oydu... ...yazında gördüğüm zaten... ...yani hakikaten insanı can evinden... ...vuruyor... ...yani bazı askeri konvoyları... ...yardım taşıyor sanıp onlara gitmek... ...yani çok... ...ağır bir durum hakikaten. Bir yandan orada yeni ölümlerin... ...zemini hazırlanıyor... ...yani aslında olan budur... Yani bu hakikaten beter bir denge. Artık bunların farkına varıyor olmak lazım. Hani doğal bir şey değil bu. Ve yani bunu değiştirebilecek artık Türkiye'nin kendi gücü de var. İradesi de var. Kim karşı çıkacak nedir ben bunu bilemiyorum. Artık yani jeopolitik bir böyle çetrefil böyle bir kördüğüm iş gibi bakılıyor. Türkiye'nin kendi içinden öyle bakılıyor. Böyle değil işte. Yani toplum da buna bence bu, bunu da destekliyor zaten kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor artık her yani ne, ne nedir bilmiyorum ben bu Öte, öteleme iteleme vesaire yani hani başbakanın bir şeyi vardı söylemi vardı hani oy kazanmaktansa ben şeyi tercih ederim hani bir anlamda yıkmayı dedi değil mi bu kaçak yıkmayı yapıları yıkmayı o da ilk şey. <gülüyor> kaçak yapıları Söylemedi. seçim kaybetme yani, pahasına yedim, dedi ama Evet. Ee, yani onun da orada da bir tuhaflık olduğu muhakkak çünkü mesela e, hepimiz biliyoruz ama e, TMMOB Genel Başkanı Soğancı da açıkça söylemiş bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde var. E, sorunlu olan binalar yalnızca kaçak yapılar değil ki ruhsatlılarda da sorun var demiş mesela ki çok doğru hepimiz biliyoruz da burada kaçak yapılardan ibaret olmadığını tam evet. tersine çok büyük bir şey var. Yeah, tabii exactly. yani o, onu Türkiye'yi ye yıkıp yeniden yapmak gerekse ki evet. görüntü olarak isabet olabilir yani birçok yer de. Ya böyle bir şey yok, yıkalım yapalım biz men edelim yani bunu bu tabii de olay değil ama orada bir şey gizli. Şimdiye kadar Kürt meselesiyle ilgili bunu bir dile getirdim mi bu programda hatırlamıyorum ama yazmadım da. Erdoğan'ın şöyle bir şey vardı bence yani. Direkt birebir bunu düşünmüş olmayabilir ama Kürt sorununu çözmek bir anlamda belki oy kaybetmek demek. Bir anlamda belki bazı şeylerle yüzleşiyor olmak demek. Falan filan yani Türkiye'nin ya katman katman öyle hani sadece çözdüm olduğuyla birdenbire kahraman olacak bir sorun değil. Tehlikeleri de var elbette yani şey olarak oy bir politikacı o açısından bakıldığında. Ve Erdoğan da belki de bir Türkiye'nin gorba çevir olacağına. Putin'i olmayı tercih etti bir anlamda. Hı hı. Ve e, oy kaygısından bu anlamda bahsetmesi bunu, e, dile getirmesi manidar tabii. Demek ki her şeyin far farkında var aslında evet. yani iktidar olarak da. Ve bir şey yapılmıyor. Demek oy kaygısıyla yapılıyor birçok şey. Bu da tabii kendi içinde sarsıcı. Evet bir yani de... Soğancı da... E... TMOB Genel Başkanı da öyle demiş zaten. Dokuz senedir iktidarsanız bu sözü söylemeye insan utanır demiş yani. E Şimdi yavaş yavaş zaten o psikolojiye giriliyor herhalde yani Kürt meselesi tartışılırken yani daha doğrusu Kürt meselesi değil yani Kürt meselesi tartışılıyor filan ama asıl bu terör konusu tartışılırken mecliste evet. çarşamba günü Erdoğan orada yoktu. E şimdi bu başlı başına bir soru işareti işte Stüdyo Arabistan Prensi'nin taziyesine gitmişti. Yani elbette ki herhalde gitmeseydi çok büyük sıkıntı yaşanmazdı. Ama demek ki bu da bir kaçış. Orada olmak istememek. Yavaş yavaş işte AKP'nin şimdiye kadar hep bir bahanesi vardı. İşte tabii ki vesayet bilmem ne derken. Şimdi artık o yok. Onun için kendileri açısından da gerçekten sorun çözüyor olmak, dönüşüyor olmak. Çünkü çok pragmatik bir parti. Belki de bundan sonra bunu göreceğiz ama önemli olan işte bu bir takım değerleri biraz içselleştirmek dünyanın neresinde politikacılar hangi değerine kadar içselleştiriyor tabi çok tartışılır ama en azından toplumun bu yönde baskısını bir kale alıyor olmak birazcık da evet yani sen Putin Gorbaçov benzetmesi yaptın ve yeni bir şey ben de hiç şimdiye kadar düşünmemiş ve söylememiş olduğumuz bir şey geldi aklıma şimdi konuşurken yani en bu Van'daki depremin e, sembolik olarak belki de bir dönüm noktası e, olduğunu şimdi düşündüm bir an. Çünkü en büyük özelliği müteahhit devlet olması. Büyük bir şantiye olarak görüyor işte Toki gibi bir şey ve onun yıkı müteahhit devletin yıkılması gibi bir e, sonuç verdi bu Van depremi gözlerimizin önünde. O umarım akizantası. öyledir yani umarım öyle olur gerçekten yani ümit etmek istiyorum bunu hakikaten. Evet. Ee, ama yani dediğim gibi AKP şimdi hep e, çok pragmatik bu yüzden kendini sürekli formüle eden ve esneyen bir parti oldu. Ee, ama AKP'ye de ben ümitleri bağlı olmak istemiyorum yani AKP'de Türkiye demokratikleşecek iletecek hani şimdi kendi açımdan söylüyorum. Baktığımda sanki öyle bir söylem gibi oldu asla yani ben oy vermedim yani hayatta bir defa verdim ee, onun dışında hiç e, onu da AKP'ye vermedim ee, yani bir şeyim yok bu konuda hani biz yakınlığım veyahut da iyi olacak gibi bir AKP yapacak iyi olacak gibi optimizm asla yok ama yani bunun e, yani siyasetin genel olarak dönüşüyor olması lazım birinin de buna öncülük etmesi lazım. Ee, biraz belki yani en azından bu o, konuda ufak bir kırılmalar olabilir diye çok e, dikkatli bir şekilde söylüyorum. Öte yandan e, yazıda bahsettiğim bir şey daha vardı. E, aylar önce yapılan bir sivil toplum toplantısında <gülüyor> e, İzmirli katılımcılarla Van'dan katılımcıların her ne kadar birbirlerini çok aslında sevmek üzere oraya kurgulanarak gelseler de tek bir cümleden mesela kelimeden ya da hatta ...nasıl birbirleriyle çatıştıklarını anlatmıştım... ...kavgaya döndüğünü için. Şimdi burada kimsenin suçu yok... ...ama bir şeyi düşünmek lazım. Artık aynı kelimeleri konuştuğumuzda bile... ...bir e, anlam kaybı oluyor... ...ve bir anlaşamamazlık oluyor. Hmm. Ve yazıda... Işte ...ondan bahsettim gene... ...taraftaki bugünkü yazıda. Eğer aynı biri konuştuğumuzda anlaşamıyorsak... Ya ...o yüzden... ...o zaman başka diller konuşulsa... ...veyahut da şey bundan hiç korkmaya ne gerek var? Yani Çünkü... ...kullandığımız dilin bir ortaklığı zaten yok artık kalmamış. Ve e, Van'dan arkadaşlarla konuştuğumda onların ettiği veryansın ve çaresizlik ve kızgınlık e, bir şeyleri ifade ediyor yani. Zaten bu depremin olayı değil. Çok büyük bir birikim var. Kurulamayan bağlar var duygusal olarak. Onun için... Evet mesafe... E dar alanda hakikaten zor kısa paslaşmalar yapmak durumunda peki süreyi de e, maalesef evet. bitirdik evet. Açtık. E, bunu uzun boyu daha konuşmaya tabii ki devam tabii. edeceğiz çok teşekkür. bu arada 31 Ekim'de doğacak olan dünyanın 7 milyoncu bebeği de umarım çok daha iyi bir dünyaya doğar diye <gülüyor> ümit ediyorum aynen öyle değişen ve kendi devrimini gerçekleştiren bir dünyaya doğar ...çevre bakımından, insan hakları bakımından. Ben de katılıyorum buna tabii. Çok teşekkürler. Teşekkür seyyare Sizin Öne Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar...